رحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله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 o o hala kul şeyin kadir. Sadakallahul azim. Ve belena resuluhu'n nebi'l hacmi kerim. Ya ilah'l alemin zahir ve batınımızı envar-ı kuraniye ile menver eyle. Her hadikarda tevfikatı subhaniyane yar ile. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve Cemaat Allah Şerefî ile Şerefiyâ Amin. Hürmeti Seyyidül Muhsin. Ve Rabbi'l Alemin. Türk Müslümanlar imanın mühim esaslarından rükünlerinden birisi olan öldükten sonra dirilmeye inanma. Basu Badel Meût akidesi. Buhrevi saadetin temel taşı olduğu gibi, dünyevi nizam ve intizamın da mühim bir rüknüdür. Öldükten sonra dirilmeye inanma sayesinde, sağlam, sıhhatlı bir cemaat, bir cemiyet teşekkül edebilir. Öldükten sonra dirilmeye inanma mevzu, ancak milletlere yaşama hakkını vadedebilir. edebilir. Bu mevzuda inananlara ümit getirebilir öldükten sonra dirilme, mevlai mütalin huzuruna çıkma, ineden ipliğe bütün hayatının hesabını Allah'a verme. Şu ruh, ferdin kafasında hakim olduğu müddetçe hayatı ona göre ayarlayacak, adımını ona göre atacak, eliyle ona göre tutacak, bakışıyla ona göre nazar atfedecek. Baştan aşağıya bütün bir hayat. Mevla-i huzurunda hesap vermeye göre tanzim edilecek. Bu denlü tanzime Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın. Resûl-i vesselam'ın ifade ve beyanları içinde bir haşir tablosu, insanın nazarında canlılığıyla daima kendisini hissettirdiği müddetçe, bir insanın sürçmesi, kasti olarak iradesiyle hataya düşmesi ender nadirattandır. İnanan insanlarda da sürçmeler olabilir, fakat inanan insan sürçtükten, düştükten sonra kalkar yeniden ciddi bir istikamet içinde Mevla-yı mütealeteveccüh eder. Ancak haşir akidesine inanmayan, öldükten sonra dirilme mevzuunda Allah'a itimat etmeyen ve bağlamayan kimselerdir ki, bunlarda uzun boylu sürçmeler, düşmeler olur. Hayatları yığın yığın hatalarla doludur. Ara sıra istikamet müşahede edilse bile sadece Cenab-ı Hakk'ın mahiyetlerine koyduğu insanlık fıtratının muhtezası olan faziletin ifadesidir. İnsanlığa ait bir faziletin ifadesidir cüz istikametleri. Yoksa öldükten sonra dirilmeye inanmayan insanın istikamette olması düşünülemez. Oturduğu her yerde başkalarını çekiştirir. Gıybet şiarıdır şiir gibi lezzetli gelir ona kıybet, öldükten sonra dirilmeye inanmadığı için. Mümin kardeşlerin etini çiğnerken, ehemmiyetsiz meseleler karşısında, onları dile dolarken, Mevla-i huzuruna çıkacağına inanmadığından dolayı bunu yapmaktadır. Başkası da sürçebilir, başkasının da bu mevzuda hatası göze çarpabilir. Ama bir kere olur, bir ikinci defa onu yanıltamazsınız. Zira o bir mümindir. Hayatını bir mümine yakışır şekilde tanzim edecektir. İşte bu cüz'i ve küçük meseleden alın. Ailelerin hukukuna, cemaatin hukukuna, milletin hukukuna, tecavüze kadar meseleyi tahmin ve teşmil edin. En küçük daireden en büyük daireye kadar öldükten sonra dirilmeye inanmayan insanı sırtında semmi katil geziyor bir canavar şeklinde müşahede edeceksiniz. Baş kaldıran bir yılan gibi her an insanları sokmak için kuyruğunu dikmiş, hayatı ictimaiye içinde gezen bir akrep gibi müşahede edersiniz. Fert zarar görür, aile zarar görür, cemiyet ondan zarar görür. Ahiret tablosu nazarında olan insan sabah akşam bunu müşahedenin havası altında hesabını yapan insan yatağa yatarken Ölümün bir kardeşi olan uykuya geçmeden evvel Mevla-i o gün defterini tertemiz, teslim ve takdim etme havası ve hevesi içinde bulunan insan, ondan sonraki günde hayatını ona göre tanzim edecektir. Ve attığı her adımda akşam yatağa girerken Allah'ıma hesap vereceğim havası içinde yaşayacaktır. Herkesi şiddetli bir ölüm ve ölümün verasında ölümü unutturacak şiddetli kabir ehvali, Ehval diyoruz. Kabre ait şiddet. Ondan sonra ahirete ait ahval, ona da ahirete ait haller diyelim. Ve ondan sonra mizan, Mevlâî Müteal'in huzurunda durup ona hesap verme ve sonra ya cennete veya cehenneme buyurun dendiği an. cenab ı Hak ve Müteazü'l Yevme'l Mücrimûn ferman-ı Sübhânîsi ile tecelli ettiği an bizleri o kötü akibetten cehenneme sevk olunanların akıbetinden masum ve mahfuz buyursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Lem yalqa ibn adam ashad aleyhi min al-maut. Thumma inna al-maut ahwanu mimma ba'dahu. Ve innahum layalquuna min şiddati hada'l-yevm şiddeten hatta yulcimahum el-araq Taberani ve Ahmet Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet ediyorlar. İnsan ölüm kadar şiddetli bir şeyle karşı karşıya gelmemiştir hayatında. Hayattaki bütün insanı daidar edecek hususları üst üste yığsanız, ölümün insanın vicdanında hasıl edeceği üzüntüyü, teessürü, endişeyi ve telaşı hasıl edemez. Ama bir yönüyle ölüm hiffet kazanır. Ölüm kendinden sonra insanın başına gelecek hadiselerle bir tertibe bir sıraya girdiği zaman Ölüm eli öpülecek bir hadise haline gelir Ölüm bir yönüyle malı menalı mülkü evladı ihali terk etmektir Bir yönüyle cesede musallat olan ölümün şiddetine maruz kalmaktır Bir yönüyle Allah'ın huzuruna gitmenin dehşetini ruhunda yaşamaktır Ama bu Kendinden sonra insanın başına açılacak ailelerle tertip ve sıraya girdiği zaman ölüm ondan çok hafif kalır. İnsan gideceği vuku muhakkak o günde buyuruyor Allah Resulü. O denli mesaip ve devahiye maruz kalacak ki ta ter gırtlağına kadar yükselecek belki ağzına gen vaziyetine gelecektir buyuruyor. Buhari ve Müslim'de bu meseleyi tafsil ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da Ebu Hüreyre radiyallahu anh hazretleri rivayet ediyor. Yuhşarun nasu yawmül kıyameti ala selası tarayıka. Burada errahibin ve rahibin diyerek ala selası tarayka üzerine yapıyor. Bu ifade beyanı, tefsir onun üzerine atfediyor ama daha sonraki atıflarda bunlardan ayrılıyor biz değiştirelim şöyle diyelim bir errahibun errahibun ve 2'n ala ba'irin ve ala ba'irin ve 4'te ala ba'irin ve 10'te ala ba'irin summa yahşuru bakiyatahum annar <gülüyor> taqilu ma'ahum eysu kalu ve tabit ma'ahum eysu bat ve tusbihu ma'ahum haythu asbahu ve tumsi ma'ahum haythu amsau sadaka resulullah فيما insanlar kıyamet gününde üç hal üzere haş olurlar. Ruhlarına göre üç keyfiyette haş olurlar. İnkişaf ettirdikleri ruhi yapı, kalbi yapıya göre üç keşitte haş olurlar. Bunlardan birinci sınıf ragibun ve rahibundur dünyada havf ve reca muvazenesini kurmuş insanlardır. İşleri her an Allah'a karşı saygıyla dolup taşan ve hayatlarını ahirete göre tanzim eden insanlardır. Endaidar edici, ümit kırıcı hadiseler karşısında dahi Mevla'dan onun rahmetinden ümidi kırılmayan insanlardır. Alabildiğine korktukları halde küfrün bir şiarı olan yese hayatlarında hiç düşmeyen insanlardır. Rabet ve rehbet içinde hayatlarını geçiren kimselerdir. Bir diğer sınıf görürsünüz. İki kişi Mevlayı Müteal'in cennetine nimetlerinin mebzul bulunduğu darun naim'e girebilmek için bir hayvana bir merkuba binmiştir. Yine bu ikinci sınıfta üç kişi bir merkuba binmiştir. Yine bu üçüncü sınıfta dört kişi bir merkuba binmiştir, zorla tutulmuş Mevla-i saadet yurduna, Darüselam'ına gitmeye çalışmaktadırlar. Düşe kalka kafileyi beşer yürümeye çalışmaktadır. Burada düşe kalka gittiği gibi, masiyet ve günahlarla sürçtüğü yüzüstü düştüğü gibi, çamuru miskanber diye yüzüne gözüne sürdüğü gibi düşe kalka gidecek. On kişi bir merkuba binecek tutunup da Mevla-i Muteal'in girmeye çalışacak. İkinci sınıf bu dehşet ve hayret engiz keyfiyet içinde Allah'a kavuşmaya çalışacak. Ve geriye kalanlar Allah Resulü buyuruyor. Cehennem onları sevk edecek. İçinden zuhur eden kıvılcımlara göre istikamet alacak. Onun sevk ettiği istikameti mecburi istikamet bilecek ve gidecekler. ''Yakalarına bir kere yapıştı mı, avam ifadesiyle tebelleş oldu mu, bir daha yakalarını elinden kurtaramayacaklar.'' Devam ediyor Allah Resulü. Taqilu ma'hum haythu kaylule yapmak muhaldir ya, kaylule yapmaya dursalar beraber kaylule yapacak cehennemin. ''Bir yerde geceleseler beraber geceleyecek çünkü vicdanlarında, ruhlarında cehennemin çekirdeğini hayatları boyunca böyle yaşattılar.'' Cehennemin çekirdeğiyle kaylûle yaptılar. Cehennemin çekirdeğiyle beytutet yaptılar. Binanaley nasıl yaşadılar söyle muamele görecekler. O çekirdek bir ağaç halinde ne şu ne mab bulacak ve yakalarını bırakmayacak. Takîlû ma'hum haythu qâlû. Nerede kaylûle yaparlarsa başlarında kayyım gibi görecekler azab-ı ilahi. Nerede gecelerlerse, başlarında azab-ı ilahi görecekler. Nerede sabaha girerlerse, başlarında sabahlamış bulacaklar. Ve nerede bir akşamı idrak ederlerse, başlarında akşama girmiş bulacaklar. <gülüyor> Cenab-ı Hak hepimizi azab-ı elimden, cehennemin şiddetinden masum ve mahfuz buyursun. Bunu hayatında kendisi için, sabah akşam müşahede edilen bir endam aynası haline getiren insan, sabahı istikamette, akşamı istikamette olur. Yatağa yatmadan evvel bunu gözünün önüne getirip de hesabını tanzim eden bir insan, kendisini intizar eden yepyeni bir günde hayatını buna göre yapacaktır. Ve böyle güne çıkan bir insan sabah kalktı, güneşin şuaları başını okşamasıyla beraber, Ahirette Cehennem'in vazifesini yapacak, bu şu burada ona hizmet ettiği gibi orada yakasına yapışacağını düşünecek. Hayatını o günün dehşetine göre, ona göre hesap edip ve tanzim edecek, akşama kadar hatadan masum ve mahfuz kalacak. Fert masum ve mahfuz, aile masum ve mahfuz, cemiyet masum ve mahfuz, dilden dudağa, Elden ayağa, gözden kulağa kadar her şeyiyle masum ve mahfuz kalacak. Günahla kirletmeyecek huzurlarını, temizlenmesi için orada sokacak, ateşe yakacaklar. İşte bunu kafasından hiç çıkarmayacak, bu tabloyu gözünün önünden hiçbir zaman başka tarafa itmeyecek, koymayacak. Bu hususu ariz ve amik olarak arz ettim, diyemem. Ama bir fikir verir mahiyette, bir evvelki derste haşir akidesinin fevaidi altında, bahsi altında arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bu bahsi ikmal ve itmama muvaffak kılarsa, bunun sonunda ariz ve amik arz etmeyi, yeniden o hususa dönmeyi bir felzeke mahiyetinde arz etmeyi düşünüyorum. Geçen hafta vadettiğim şeylere esas ben arz etme niyetindeyim. O da, Haşr'ın Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulması. Ayatı Kur'an içinde Haşr'ın ispatı veya şu ifadeyle arsedeyim. Haşr'ı ispat mevzuunda Kur'an'ın takip ettiği metot. Ve ondan sonra akli ve mantıki deliller. esma ilahi sıfatı ilahiye müracaat yoluyla istinbat edilen deliller. Sonra nazari ve felsefi deliller. Sonra bu mevzuda ruhçuların ortaya getirip koyduğu deliller sırasıyla öldükten sonra dirilmeyi teyit eder deliller olarak arz etmeye çalışacağım. Haşir haşre müteallik her mesele dinde müeyyidattandır. Müeyyidatın bir kısmı emrü bil maruf anil münkerdir. Bir kısmı da dünyevi ve uhrevi ukubattır. Dünyevi ukubat İnsanlar günah işledikleri, cürme girdikleri zaman hadler gibi şeyler, uhrevi şeyler ise öldükten sonra dirilmeye inanma müeyyidesinin insanın hayatını tanzim hususunda daima bir kayyim gibi başının ucunda bulunmasıdır. Bu derste Kur'an'ın bu mevzuda intihap buyurduğu metot, onu arz etmeye çalışacağım. Bir kıyametin kopması hususunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. Şu anda güneş güneş sistemi mevcut nizam ve intizam içinde seyrini ikmale çalışsa bile bir gün gelecek, o da duracaktır. İlim duracağını söylemektedir. Ama onlar bu meseleyi çok uzakta görmektedirler. Fevkalade hadiseler o kadar çoktur ki bunlardan bir tanesiyle kıyamet kopabilir. Bir zamanlar küreye i arzdan ayrıldığı zannı ve nazariyesi İlm mahfillerince pek çok konuşulan bir ay vardır, Kamer vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gâsık'ın tefsirinde onu ele alır. Ya Ayşe şunu şerrinden Allah'a sığın diye tavsiye buyurur. Kul euzü bi rabbil falk min şerri ma halak ve min şerrı gâsikin Onun için ehlullah rüya da ayı görmeyi hep bir musibetin zuhuru şeklinde tevil ve tefsir etmişlerdir. Güneşin görülmesi ise bir nimet, bir rahmet-i ilahinin ifadesi olarak kabul edilmiştir. Hiçbir sebep sahip olmasa, ilmen oldukça bir ağırlık ifade eden, kuvvetli bir re'ye göre, küreye arzan ayrıldığı gibi bir gün yine anasının sinesine dönecek. Ve dönüşü çok müthiş olacak. Denizler Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi kaynayıp birbirine taşacak, karaları su basacak, Belki bu müthiş infilaktan, çarpışmadan dolayı küre arz atomik kanun içinde paramparça olacak. Bir kuyruklu yıldız gelecek küreyi arza çarpacak. Yeryüzünde yanlış bir atom denemesi yapacak ama bütün bunların verasında müsebbibül esbab sura nefk edecek, insanların kıyametini koparacak. Cenab-ı Hak o günde iman içinde emni emanı kazananlardan eylesin kıyametin dehşetini size anlatmak çok zordur. Ya eyyühenna sütteku rabbekum inne zelzele tessa'ati şey'un azim. Ey insanlar Allah'tan çok korkun, çok saygılı olun, himayesine girin ancak o suretle kurtulursunuz. Zira kıyamet saati çok şiddetlidir. İflahınızı kesecek, size kendinizi unutturacak, şefkatli anaya kucağından yavruyu attıracak, Rahmi maderde metfum bulunan cenini def-i tabi yapıyor gibi dışarıyı attırtacak korkunç bir hadise dehşet en giz bir durumdur. Böyle bir hadise karşısında Allah'ın himayesine girin. İnkânet illâ sayhatem vâhideh. Sadece o bir sayhadır. Bir nefha olduğu zaman bütün sema ve arz birbirine karışacaktır. Ve nufiha fîssûrî nefhatum vâhideh. Ve humiletil ardu <gülüyor> vel cibal fudukkatat dakkatan vahide feyevme izi waqaatil waqi'ah siddakallahul azim Sura bir kere üflendi mi yer param parça olacak şak şak olacak kıyametinizi koparacak İşte o zaman meydana gelmesi muhakkak ve sizin intizar ettiğiniz korkunç vaka sizinle yüz yüze burun buruna gelecektir o zaman anlayacaksınız Kudsi suresi ile Kur'an bunu bize anlatıyor. İnsanların enselerinde tarrakalar çıkaracak, insanların ödünü koparacak o müthiş hadise zuhur ettiği zaman her şey açık ve seçik ortaya çıkacak. Sureyi celilesi ile bunu anlatıyor. Başlara çarpan o müthiş bela. İnsanları şoku eden o müthiş bela insanlara gelip çattığı zaman, her şey atılmış Allahç pamuğu gibi ortalığa saçıldığı zaman, o zaman akı karayı görürsünüz. İyiliği kötülüğü anlarsınız. Mevla'nın huzurunda olma, kemerbeste yubudiyetle arzu ubudiyette bulunma veya isyan etme, serkeçlik yapma. Bu iki şeyi birbirinden tebrik edebilirsiniz. Kıyametin kopması için çok sebep var. Ve Kur'an da hadiseyi anlatıyor. Kopacak bu kıyametin dehşetini anlatıyor. Hayatınızı ona göre tanzime sizleri zorluyor. Ama kafir bunu inkar ediyor. Öldük, yok olduk. Ondan sonra bir kere dirilme daha mümkün değil. İnhiye illa hayatun eddünya ve ma nahnu Hayat sadece bu dünya hayatıdır. Bir kere yok olduktan sonra artık masubadelmek yoktur diyor kafir haşr neşr yoktur diyor, biz tabii ve tesadüfi olarak geldik, bir daha olmayacaktır, demektedir. قَالُوا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا Biz toprak ve kemik olduktan sonra bir daha dirilecek miyiz diyor. Şüphe ve tereddüdünü, küfür ve küfranını ifade ediyor. قَافَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ acı bu önce fa kafir da şey un ac Heyda mitna ve kunna Turba da Kara ait toprak olduktan sonra dirilmek mi bu çok uzak bir Ricat böyle bayt ve müstarap bir şey hiçbir akıl kabul etmez diyor kafir ve resul eklemin basu Badel Meüt haberini bu mevzuda getirdiği esas tezlif ediyor ve istifaf ediyor. İşte Kur'an bu ve buna benzer kafirlerin inkarcı iddiaları, istifaf edici iddiaları karşısında bunları ilzam edecek seslerini kesecek mahiyette istidlalatta bulunuyor. Mühim olan da Kur'an'ın delili. Nasıl Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın karşısına çıkarak elindeki kemiği orada toz toprak haline gelmiş kemiği elinde uvalarken onu toz toprak haline getirirken bir daha bunların dirilmeyeceğini iddia eden Übeyya karşı Kur'an-ı beyan Havalem yaral insanu anna halaqnahu min nutfatin feiza huwa hasim mubin ve tarbalana mesalen wansiya halqahu qala men yuhil zama wa bu kül gibi olduktan sonra bu kemikleri kim ihya edecek? Kur'an hemen suratına bir şamar indirir gibi indiriyor. İlk defa kim ihya ettiyse o ihya edecek. Sırasıyla Kur'an'ın delilinin üstünde delil olamayacağını ve gelen her şey idraksızlara sadece Kur'an'ın bu beyan ve ifadelerini idrak için işi şerh ve tefsir ettiklerini İlk söylenen söz Kur'an olduğu gibi, son söylenecek sözle yine Kur'an olduğu hususunu bu derste arz ettikten sonra bademe, diğer dersleri sadece bunun tefsiri ve tafsiri sayacağım, başkalarından derleyerek, toparlayarak. Ben baktığım müsaadesizliğinden bu mevzuda ciddi bir tertip yapamadım. Ama tevafukken akşam önüme aldığım ayat Kur'an'ya bu mevzuda 30-40 tane bunları kendime göre bir tertibe koymaya çalıştım. Bu tertip içinde bana göre şöyle geldi. Kur'an'ın Haşr'e müteallik meseleleri bir kısmı kıyasi bir temsil suretinde meseleyi insanlara anlatmaya çalışıyor. Bunlardan bir kısmı da nazirini göstermek, benzerini müşaademiz altına arz etmek suretiyle kıyametin meydana geleceği, hukukun muhakkak olduğunu anlatıyor. Keza bu iki şıkka bağlı hususları bu mevzuda deliller irade ederken bir makro alemden semavat ve arzdan misaller irade etmek suretiyle tasavvufi neşve içinde afaki delillerle haşrin meydana geleceğini anlatıyor. Ama bunu biz yine hem naziri mevzuna hem de kıyasi temsili mevzuna irca ediyoruz. Bir de normu alem enfüsü dediğimiz alemde ve enfüsü alemi anlatırken mikro alemede Sipermeler alemine de inerek Haşri ve bâsubâd el hadisesini iki kere iki dört eder katiyetinde bize ispat ediyor. Bunun dışında Kur'an-ı Mûsül Beyan'ın Haşri ispat metodu vardır. Mesela bu ikisini, bu iki hususu makro-alemi, normu alemi birden anlatır. Veya biz buna alem-şumul-delil de diyebiliriz. Doğrudan doğruya mutlak hilkatı insanın nazarına verir, bidayette nasıl yaratıldıysa, sonra öyle olacaktır." der. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tevfikine dayanarak sırasıyla arz ettiğim bu hususları Kur'an'dan misalleriyle arz etmeye çalışayım. Kur'an'dan misalleri arz ederken mümkün olduğu kadar ben hislerimden tecerrüt ederek meseleyi madde ve madde taadat etme ve tafsil etmeyi düşünüyorum. Onun için dikkat edilecek Hassasiyetle üzerinde durulacak husus, ancak o zaman insan istifade eder. Hamaset ifade eden bir mevzu değil, sadece kanaat ve itikadımızı takviye eden bir mevzu olması itibariyle tadadı gerek. Kur'an-ı Kerim, kıyasi temsili usulüyle, makru alemden semavat ve arzdan misaller irade etmek suretiyle, Haçlin iki kere iki dörd eder katiyetinden meydana geleceğini anlatıyor. Ama haşri inkar eden insan bunlara kulak vermiyor. Çünkü o sadece gözünün önüne bakıyor. Önünde gördüğü yani gözüne hitap eden şey, kulağına gelen şey her meseleyi bunlarla değerlendiriyor. Göze gelen şeyle mantıki yollarla başka hakikatlara gitme, yeni terkipler bulma, yeni ilmi hakikatler keşfetme mevzuunda yaya olduğundan dolayı akıl ve mantık mevzuunda yaya diyoruz biz onlara. Sadece mahsusatı itimat ediyorlar. Ve kayyimin ayetin ymurrun aliha ve ayetler vardır ki uğrayıp geçiyorlar da gözleri kör olduğundan dolayı görmüyorlar. O ayetlerden iras ediyorlar. Halbuki binlerce ayet Allah'ın mevcudiyetini ilan ediyor onlara. Haşr'in mevcudiyetini ilan ediyor onlara. Haşrı istibadet eden istibadet ediyor. Biz bunu normal görürken diyoruz ki, haşri meydana getirecek kadir bir Allah var, ispat ettik. Haşri meydana getirecek alim bir Allah var, her şey ilmi altında, onun hıfzı altında. Haşri meydana getirecek mürit bir Allah var, her şeyi Murat buyurur ve dilediği her şey olur. Haşri meydana getirecek adil mutlak bir Allah var, haşri meydana getirecek bir kerimi mutlak Allah var Celle Celaluhu. Adaletiyle hükmedeceği bir günü getirecek, zalime ceza verecek, mazluma mükafat verecek. Böyle bir Allah'a inanmanın verasında, veraların verasında haşle inanıyoruz. Onun için haşle inanırken biz bütün azemetiyle, alim, kadir, rahim, kerim, mürit, adil isimleriyle müsemma, isimleriyle bilinen sıfatlarıyla muhat olan Hazreti Allah'a inanma verasında inanıyoruz haşle. Allahul ladhi rafa'as samawati bighayri 'amatin tarawunaha thumma astawa 'alal 'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri liajalin musamma yadabbiru al-amr yufassilu al-ayat la'allakum bi haşr'i getirecek o Allah ki celle celaluhu semayı direksiz tutuyor Muhteşem nebülozları direksiz tutuyor, bir kanunla onları birbirine perçinlemiş bir nizam ve intizam içinde seyr temin ediyor. Siz bunu görüp duruyorsunuz. Direksiz semanın muhteşem bir hareket içinde bulunduğunu, hiçbir füturun kendisinden müşahede edilmediğini... Teessüs ettirdiğiniz kanunlarla bu meseleleri çok iyi anlayacak ve görecek şekilde enzarınızı arz etmiştir, görüyorsunuz. Sonra semaları böyle direksiz vaz ettikten sonra Allah her şey istiva buyuruyor. Hükmünü oradan infaz ediyor Celle Celaluhu. Sonra şems ve kameri teshir ediyor. Sizin emrinize müsahhar ediyor. Güneşin zimamını adeta sizin elinize veriyor gibi güçlü kuvvetli bir Allah. Her şeyi bir hesapla çevirmek suretiyle ilmini size gösteren bir Allah Celle Celaluhu. Hiçbir şeyi şaşırmadan, her şeyi yerli yerine koyan mürit bir Allah, irade buyuran bir Allah. Her şeyde meşriyetinin ihtişamını gösteren ve dilediği her şeyi yapan, dilemediği şeyleri de yapmayan veya yapmak istemediğini dilemeyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şems ve kameri teshir eden Allah aşkı getirecek. Kullun yecri li ecelin musamma. Kıyametinizi anlatıyor. Hepsi mevut bir vakte kadar cereyan edip duracaklar. Hareket bir yerde duracak. Bir yerde insanlığın, ilmin, düşünen insanın karşısına termodinamik çıkacak. Hareket duracak, hararet duracak, her şey sönecek, kızıl kıyamet kopacak. Kullun yecri li ecelin musamma. Yudabbirul emr. Gökte ve yerde bütün emri tedbir eden O'dur. Her şeyin verasında sikkesini müşahede edersiniz. Ona ait damgayla yüz yüze gelirsiniz. Bu Allah haşrı vaat ediyor size. Yufassilul <gülüyor> ayat. Bütün ayatı size tafsil ediyor. Güç, kudret ve kuvvetini size gösteriyor. Bütün havl ve kuvvetin ona ait olduğunu size gösteriyor. Tafsil ediyor. Le'allekum bilika'i rabbikum tuğkinun. Belki kendisine mülaki olacağına yakın hasıl edersiniz. Bunları görürsünüz de önünüze çıkan şu dünyanın bertaraf edilmesine inanırsınız. Haşri Ekber'in tahakkuk edeceğine inanırsınız. Hesap ve mizanın vaz edileceğine inanırsınız. Biz inanırken her şeyde her hadisede bütün şuunatı rububiyesiyle zuhur eden ve kendisini bize gösteren Cenab-ı Hak izan ı buyursun bizleri. Evet, makru alemden misaf edeceğim. Kur'an-ı Muhsül beyan, semavat arzdaki müthiş tasarrufun verasında bir gün bunları yeniden vaz edeceğini yıktıktan, döktükten, söktükten sonra tertip ettiği bu nizamı bozduktan sonra yeniden kuracağını anlatıyor bize. Sanki bir kitap yazmış gibi Sonra kitabın ejzasını şirazesini kopararak birbirinden ayırıyor. Sonra diyor ben bunları yan yana getiririm. Bir motor yapmış gibi, bir makine yapmış gibi bozuyor, enkaz haline getiriyor. Ve sonra diyor ki ben bunun parçalarını yeniden bir araya getirip monte edeceğim. Vidayeti hilkatta sizi yarattım, zerratı asliyenizi icat ettiğim, Vücudunuzu inşa ettiğim gibi bozarım bunu, sonra yine sizin parçalarınızı bir araya getirip bir varlık yaparım, diyor. İbtidâ hilkatı nazara veriyor. Ve sonra intihai izan etmenizi bekliyor, intizar ediyor. يَوْمَ نَطْوِ sema كَتَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ عِيدُ Sadaqallahul ال <-عظيم> Sema'yı o gün düreriz tıpkı kitap gibi. Bugünkü mana ve mahiyetinden uzaklaştırırız. Her şeyi bitirir ve sona erdiririz. Hareket ve hararet denen şey kalmaz. Belki bir duraklama ve bir donuklanma baş gösterir her şeyde. يَوْمَ نَطْرِسْسَمَاءَ كَتَيْسِكِلِّ لِلْكُتُوبُ Kitap sayfalarının dürüldüğü gibi, dürülüp de kapandığı gibi, mahfazasına kunduğu gibi, mana ve mahiyetinden uzaklaştırırız, bütün semavat ve arzı. <gülüyor> İlk hilkatta başladığımız gibi yaparız. Bunu geçen derste bir hadis münasebetiyle Resul-i Ekrem Vesselam'ın ifade buyurduklarını arz etmiştim. Her şey yok olduktan sonra yeniden bir doğuş. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, şu semavatı bidayet hilkatta nasıl yarattım? Şu bağ ve bahçeyi nasıl inşa ettim? Ağaçlara nasıl meyve verdirdim? Siz bu mevzuda dinlediğiniz şeylerle kanaat-ı râsı ettiniz ki bunlar kendi kendine olamaz, tabiat meydana getiremez, bütün bu icraatı garibe esbaba verilemez, Allah'tan başka neye verirseniz veriniz bir kısım açıklar karşınıza çıkacaktır. İşte bidayetiyle, Size Allah dedirten bu semavat ve arzın hilkatı size yine Allah dedirtmeli ki nihayette de Allah Celle Celaluhu başlattığı gibi bunu yeniden iade edecektir. كَمَا بَدَٓأَنَا اَوَّلَ خَلْقٍّ نُعِدُهُ وَعَدًا Biz vaad ediyoruz. Kitabı dürdüğümüz gibi açacağız. Yok ettiğimiz gibi zerratı Asya'yı bir araya getirecek yeniden vaz edeceğiz. Bu motoru parçaladığımız gibi yeniden getirip monte edeceğiz. Sizin vücudunuzun zerratı dağıldıktan sonra yeniden haş ve neşredeceğiz. Elem yaraw en Allah allazi halak as-semawati vel ard ve lem ya'ya bi halqihin bi Onlar görmüyorlar mı? O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Bir sistem ve nizam içinde vaz etti nazar ibretle baksanız her hadisenin verasında siz Allah diyeceksiniz. O kadar nizam ve intizam içinde vaz etti. Ve sonra bıkmadı, yorulmadı, usanmadı. Bu mesele onu usandırmadı. İşte böyle bir Allah. İşte bu Allah ölüleri diriltmeye muktedir değil midir diyor. Bütün semavat ve arzı yaratan Hazreti Allah... Yorulmayan Hazreti Allah Celle Celaluhu başka bir ayette وَمَا مَسَّنَا مِنْ diyor. Allah'a bir yolgunluğun ve bir dinlenme arzusunun meydana gelmemesi hususunu anlatıyor. Ve işte bu Allah Celle Celaluhu yeniden ölüleri ihya etmeye muktedir değil midir? diyor. Siz mevcudu nazarınızı alın. Şu kıyasi temsilinin verasında bu bir hadisedir. Ve çok büyük bir hadisedir. Bu hadise daha sonra vaat edilen hadisenin ailen misidir. Bunu ona kıyas etmek suretiyle istimbad edeceksiniz, haşte gideceksiniz. Bu Kur'an'ın istedikler metodudur. İbn Sina'nın dahasıyla dahi gelseniz, Kur'an'ın bu parlak düsturlarından daha parlak şey size söyleyemeyecektir. Ve yine Kur'an, bu büyük alemi nasara vererek. O welis خَلَقَ السَّمَاوَاتِ khalqa بِقَادِرٍ sembawati ve يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ biquadir وَهُوَ الْخَلَّاقُ yahluka صَدَقَ fala wa hu al-khalak al-aliim. ve yeri yarattı? O Allah Celle celleduhu göklerin ve yerin misini yaratmaya da muktadirdir. Muktedir değil mi? Fala wa hu al-khalak diyor. Khalaku Yani başta yaratan odur. Her şeyi yerli yerine koyan odur. Nereye neyi koyduysa bilen odur. Zerrat da aldıktan sonra yerlerini de bilen odur celle celaluhu. Ve indena kitabun hafiz. Her şeyi tespit eden, muhafaza eden nezdinde bir kitap vardır ki, sagir ve kebir, büyük ve küçük, mikrop ve yahutta büyük sistemler hiçbir şey bizden gizlenemez. La yausub anhum mithqal zerre. <gülüyor> ne atom ağırlığı ne ondan daha ağır molekül ağırlığında bir şey ne de atomun dünunda partikül ağırlığında bir şey Allah'ın nazarından ilminin ihatasının dışında kalamaz her şeyi Allah bilir ve her şeyini gehvallır Kur'an'ın bu mevzuda istidlal metodu bütün büyük alemi nazarınıza vermek, sonra o büyük alemde hallakiyetini göstermek suretiyle yeniden böyle bir alemi kuracağı mevzuunda size bir istidlal yolu açıyor. Bir delil çıkarma yolunu size açıyor. اَاَنْتُمَ اَشْدُّ halkan اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَ Siz mi daha şiddetli, daha zor, daha çetinsiniz yoksa sema mı? Sizin yaratılmanız mı zor? Yoksa cin ve insihavi, canlıları havi bütün sistemler mi? Benaha bütün onları Allah bina etti. Şu muhteşem binayı kuran Allah Celle Celaluhu size diyor ki ben burada sizin için ayrı küçük kasırlar inşa edeceğim. Şu koskocaman semavat kasırlarını inşa eden, icat eden Allah Celle Celaluhu size sizi mes'ud edecek küçük kasırlar inşa edeceğim buyuruyor. Nazirini Allah Celle Celaluhu küreyi arz üzerinde nasarımızı arsettği zaman şunlarla karşımıza çıkıyor ayatı Kur'an'ye. Ve min ayatihi anneke tera al-ardha khashi'atan feiza anzalna 'aleiha al-ma'ehtazzat ve rabat. Inne allazi ahyaaha lamuhyil mauta. Innehu 'ala kulli şey'in kadir. Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden birisi de şudur. O Allah Celle Celaluhu semadan yağmur indiriyor. Siz yeri tam haşyet içinde bitmiş tükenmiş gördüğünüz anda. Hiçbir şey yapamayacağına inandığınız anda. Saygıyla Allah'a boyun kıran, bel büken bir insan gibi boynunu büküp belini kırıp ondan merhamet beklediği bir anda. Semadan yağmur indirdik yere. Ve sonra bir ihtizaz, bir hareket başladı. Yerin altındaki tohumcuklar, rüşeğimler çıkarmaya başladılar. Bir yeşillik, bir çemenzar haline geldi. Ve Rabet diyor. اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَ لَمُح۪ي Yeri her baharda böyle ihya eden Allah Celle Celaluhu mevtayı ihya edecektir. Şu kadar nebatat ve hevamın haşrini her baharda size gösteren bir iki gün içinden nazarınıza şu meşergâh alemde arz eden Hz. Allah Celle Celaluhu, ölüleri ihya edecektir. Ölüm uykusuna yatan bir sürü hayvan ve Haşerat Her baharda Allah bunları yeniden ihya ediyor. Ölmüş kupkuru ağaçları ihya ediyor. Kur'an bunu anlatıyor. Kurumuş bütün nebatatı ihya ediyor. Sizin nasıl zerratı aslayanız bir acbü senebiniz var tohum gibi. Öldükten sonra düşeceksiniz. Hazan mevsiminiz olan, ölüm anında toprağa düşeceksiniz. Yeniden hadisin ifadesiyle Allah rahmetiyle yağmur yağdıracak. Haşir meydanı ihtizaza gelecek ve siz orada biteceksiniz, büyüyeceksiniz. İşte bunun misalini veriyor. Nazirini gösteriyor, size istidlal edesiniz, anlayasınız. Her baharda Haşri Azam'ın binlerce numunesini nazarınıza arz eden Hazreti Allah, Size gösteriyor ki hacri ekberi mahkemeyi kübra'yı açmak o Allah'a kolaydır celle celaluhu. Ve teral ardha hamide fa izaa enzalna alayha'l maa ihtazzat ve rabat anbatat min kulli zawcin bahiy. Zalika bi en Allahu'l hakku enhu ala kulli şeyin kadir fiha Vanallahu yeb'atun man fil kubur sadakallahu azim. İtibali içinde görürsünüz. Hiçbir şey bitirmez, hiçbir şey meydana getirmez. Mahiyetten müşahede edersiniz kışta ve baharda. Hiçbir şey bitirmez, mahiyetten müşahede edersiniz. Yanmış kıvılcımı dinmiş kül gibi görürsünüz buyuruyor ayet. Hiçbir hayatiyete masar olmayan kül gibi görürsünüz. Sonra biz semadan yağmur indiriveririz. Ve teral ardahaamideten. Feiza enzelna alayha'l ma'a ihtazzat ve Semadan yağmuru sağnak sağnak indirdiğimizde bir de bakarsınız ki bir ihtizaz başladı. Yerde bir hareket baş göstermeye başladı. Ve derken her şey boy atar büyümeye başlar. Ve arkasından Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ve embet. وَاَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ بَه۪ي۪ي۪ Görkemliği içinizi açacak, yüzünüze tebessüm edecek her neviden çift çift şeyleri Allah Celle Celali o yerden bitirir. Dilber ve dilaver şeylerle karşı karşıya gelirsiniz. Hevamdan, haşerattan, ottan ağaca kadar bir sürü şeyle yeniden dirilmiş, haş ve olmuş olarak karşı karşıya gelirsiniz. Diyor, anlatıyor bunu. Bu haş-ı Dalika bi enne Allaha hak. Buna inanmak ve kabul etmeyi düşünüyorsanız meseleyi şu mahreçten ele alacak şu noktadan çıkış yapacaksınız. Bu olur niçin? Çünkü bu Allah'tandır. Bu hadizatında doğrudur. Doğrudur çünkü bu Allah'tandır. Dalika bi enne Allaha hak. Hak olan Allah'tır. Ve enne yuhyil sizi bidayette halk eden ve hak olan, sabit olan Hazreti Allah celle celaluhu ölüleri diriltecek odur. Ve انه ala كل شيء her şeye kadirdir. Başınızın ucunda dönüp dolaşan binlerce hadise yavurup çeviren Hazreti Allah, tedbir ve idaresini yürüten Hazreti Allah size gösteriyor ki bu işleri yapmada o muktedirdir.